Bilal Allah'ın ve laqabı ile Müstakin ve laudvanı illa al ve salat ve ve Mucallin, Allahümme enne neselke laffe vel afiye vel muafete daime fil dini ve dünya vel ahire vel fevze bil cenneti ve necate minin nari ya rabbel alemin Değerli kardeşlerim bugün Allah izin verirse Mevla'nın bizlere lütfetmiş olduğu güç dahilinde büyük bir sahabenin hayatından bahsedeceğiz. Bu sahabe Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanında eşi ve ailesidir. O sahabe Ümmü Selem'e Ümmü Seleme Hazretleri. Ümmü Seleme. Evet, bundan bahsedeceğiz. Ümmü Seleme babası babası Mahsum kabilelerinden ileri gelenlerindendir. Ve kendisi Arapların en cömert insanlarındandır. Hatta kendisine derlerdi ki Zatur Rakib. Zatur Rakib yolcunun azı, yolcunun azı derlerdi. Bu kadar cömert bir insandı Ümmü Seleme'nin babası. Evet böyle bir zattan da elbette ki böyle bir zat meydana gelecektir. Ümmü Seleme, Ümmü Seleme Müslüman oldu. Müslüman oldu ve kocası Abdullah bin Abdul Esed. Kocasıyla birlikte Müslüman oldu. Kendisi Müslüman oldu. Kocasıyla beraber birlikte Müslüman oldu. Bunların ikisinin birlikte Müslüman olmaları Kureyş kabilesine, Ebu Cehillere, Süfyanlara Büyük bir yara açtı Büyük bir yara açtı Çünkü bunların isimleri duyulan Çevresi olan Ve ses Şeyleri ses getiren bir insanlar idi bunlar Bunların Müslüman olmaları Müşriklere Büyük bir felaket indirdi Bundan dolayı da Eza cefa başladı öyle bir eza cefa başladı ki sabretmeleri mümkün değil bunun üzerine rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bunları ve diğerlerini Habeşe'ye hicret etmeleri için müsaade etti Habeşistan'a hicret etmeleri için müsaade etti Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a gittiler Habeşistan'ın kralı kendilerine bağrını açtı ellerinden gelen bütün kolaylığı gösterdi. Halkına göstermemiş olduğu bütün nimetleri bunlara verdi. Gönül rızası <gülüyor> bunları tam bir misafir olaraktan kabul etti. Orada diledikleri bir yaşıyorlar, diledikleri ibadetini yapıyorlar. Hiçbir engel kalmadı. Gayet rahatlar. Zaman böyle geçti. Geçtikten sonra bunlar memleketinden gelen haberleri devamlı duymaya çalışıyorlar. Haberler gelen haberler Muhtelif haberler geliyor Son gelen haberlerde denildi ki Hamza Müslüman oldu Ömer Müslüman oldu Dolayısıyla müşriklerin Eza cefaları yaptıkları Sıkıntılar Müslümanlar üzerinde azaldı Denildi Bunun üzerine giden Mücahitler Muhacirler Sahabelerden dönen, dönmek isteyen oldu Bunlardan dönmek isteyenlerden de Hazreti Hümmü Seleme ve kocası birlikte döndüler. Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Geldiler Mekke-i Mükerreme'ye gelmez olalardı. Kendilerinin tabiriyle keşke gelmeseydik dediler. Baktılar ki eza cefa yapılan sıkıntılar daha fazla artmış. Takatları mümkün değil bunu kaldırmak. Ne yapacaklarını şaşırttılar. Allah'ın Resulü, Allah Resulü buna, bunlara ve bunlar gibilerine Medine-i Münevvere'ye hicret etmeleri Müsaade etti Dedi burada kalacağınız sizlerin Mümkün değil Medine-i Münevvere'ye Hicret ediniz diye Onlara müsaade etti Allah'ın Resulü Ümmü Selem'e Ve kocası Abdullah Birlikte Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler Medine-i Münevvere'ye Hicret ettiler ama Bunun hicreti Kocasının hicreti Diğerleri gibi olmadı göreceksiniz nasıl sıkıntılar çektiler. Nasıl sıkıntılar çektiler. Evet bunlar hazırlandı. Gidecekler. Bir tane de çocukları var. Altı aylık çocukları var. Develeri hazırlandı. Ümmü Seleme devesinin üzerine bindi. Devenin yularını çekiyor kocası ve devam ediyorlar. Mekke'yi mükereme çıkmazdan önce beni mahsum kabilesi Ümmü Seleme'nin kabilesi Beni Maksum kabilesi Baktı ki Kocası Abdullah Kendi kızları olan Ümmü Seleme'yi götürüyor Önüne geçtiler Dediler ki Bizler kızımızı bırakmayız Nereye götürüyorsun Sen nefsini al götür nere gidersen git Biz sana kızımızı vermeyiz dediler Ve atın üzerinde Devenin üzerinden indirdiler Hem Ümmü Seleme'yi aldılar Hem de çocuğunu aldılar hem de çocuğunu aldılar. Onlar almakta da olsun daha sonra Abdül Esed kabilesi bunları gördü. Kabilesi bunları gördü. Dediler ki yav siz kızınızı aldınız. Ama oğlan bize ait. Babası bizden çünkü. Nasıl olur da oğlunu size veririz? Selim'e'yi veremeyiz dediler. Bir munakaşa neticesi Selim'e'yi oğlunu, oğlunu annesinin elinden aldılar. Orada kaldı şimdi Ümmü Seleme Adı Hint Adı Hint Ne yapacağını şaşırttı kadıncağız Bir kısmı Kendi kabilesinde orada kaldı Bağrı'nın parçası da Kocasının kabilesinde kaldı Kendisi anlatıyor diyor ki Ben diyor Bir seneye yakın diyor Bir seneye yakın diyor Bu olayın olmuş olduğu yere her gün gelirdim Orada ağlardım, sızlardım, akşam giderdim. Bir seneye yakın ben bunu yaptım diyor. Başka yapacağım hiçbir şey kalmadı diyor. Bin bir anne olaraktan diyor, bir anne olaraktan diyor. Ben ikiye böldüm diyor. Üçe böldüm diyor. Hem benim hem kocam Mekke'ye gitmedi, gitti? Hem de benim o yavrucağızım diyor. Hal böyle devam etti. Bir seneye yakın bir zaman devam, devam etti bu zaman diyor. Bunun üzerine diyor. Amca çocuklarımdan bir tanesi Amca çocuklarımdan bir tanesi benim kabileme gitti. Dedi ki, ya Allah'tan korkunuz. Bu kadın kadıncağızı eylediniz, kaldınız. Kocası bir tarafa gitti. Çocuğu bir tarafa gitti. Bırakın değiştiyse hiç değilse kocasının yanına geçsin. Diye yalvardı diyor benim kabileme. amca çocuklarımdan bir tanesi. Gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Onları ikna etti diyor. Beni çağırdılar. Dediler ki, ey Hint Seleme'nin annesi arz ediyorsan sen çekip kocan yanına gidebilirsin Medine'ye çek git dediler diyor bana müsaade ettiler ben gideceğim ama diyor benim çocuğum orada kaldı diyor çocuksuz nasıl gideyim diyor bir param kaldı diyor bir parçam kaldı orada diyor bir ciğerim kaldı diyor ayrılmam güç mümkün değil diyor onun üzerine diyor beni gören bazı kabileler diyor üzüntümü gördüler sıkıntımı gördüler gittiler beni Abdül Esed kabilesine dediler ki yahu bu kadıncağız kocasının yanına gidecek sizler çocuğunu aldınız aldıktan sonra kocası orada kendisi gidecek gelin çocuğunu verin yazık acıyınız Allah'tan korkuyunuz diye yalvardı bazı kabileler onlar da kendileri de vicdana geldi merhamete geldi Seleme'yi Ümmü Seleme Hinde teslim ettiler şimdi kadıncağız devemi hazırladım yalınız yola çıkacağım bir çocuk ve bir de benim diyor bize yardım eden Allah'tan başa kimse de yok diyor. Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye gidecekler. 3 445 kilometre yol yok, bel yok. Yan kesiciler korku alabildiğine o zamanlarda. Tabi bu kişinin tek düşüncesi, tek tevekkül etmiş olduğu kim? Rabbil Alemin Allah. Ve men ye tevekkel al Allah. Ve hasbu. Kim Allah'a tevekkül olursa Allah ona yeter bu inançla çıktı bu kadıncağız bir yavrusuyla bir de beraberinde istifade edecekleri deveyle kucağına aldım yavrumu diyor deveye bindim diyor yola çıktım diyor ten'im Mekke'nin çıkışında Mekke'nin çıkışında ufak bir bölge var şimdi Hazreti Ayşenemizin mescidi deniliyor oraya ömre yapan kişiyle gidip orada İhmradan tekrar geliyor ten'ime vardım diyor varınca diyor orada beni Osman bin Talha Osman bin Talha beni gördü diyor. Beni görünce beni tanıdı diyor. Nere gidiyorsun Ümmü Seleme dedi diyor. Dedim ki ey Osman benim çocuğumu görüyorsun. Aha devem ben eşimin yanına gidiyorum. Medine'ye gidiyorum dedim diyor. O zaman bana dedi ki ey Ümmü Seleme yazıklar olsun ben buradayken seni yalınız gönderemem. Seni ben götürmem lazım dedi diyor. Ne kadar ısrar ettiysem haşa ben seninle gideceğim, seni götüreceğim, seni eşine teslim edeceğim dedi diyor. Ve benim devemin başına geçti diyor. Yola devam ediyoruz diyor. Ama yola devam ediyoruz ama diyor ben bun gibidir muhlisane, mütedeyin ihlaslı bir kişi görmedim diyor. Devenin önünde çekiyor, gidiyor asla arkaya bakmıyor. Yorulduğumuz zaman bir kölgeye çekiyor, deveyi ık eniyorum. Dinleniyorum, o da başka bir gölgeye gidiyor, o gölgede dinleniyor. Gideceğimiz zaman geliyor, deveye beni bildiriyor. Asla bana arkasını dönmekten başka bir şey yapmıyor. Ve böylelikle Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye ulaştık diyor. Yan gözle, bakmıyorum. Yan gözle bakmıyorum. Ne zaman ki Kuba'ya varınca diyor, Kuba'ya varınca bana dedi ki diyor, ey Ümmü Seleme, işte falanca köy, Kuba'nın yakınında bir köy, o köyde de senin kocan, eşin orada dedi diyor. Hadi sana uğurlar olsun, bana müsaade dedi diyor. Onu ben, ben kocamın yanına gettim diyor, o tekrar Mekke'yi mükerremeye döndü diyor. Benim diyor, beyimle diyor, güzel bir tatlı hayatım geçti diyor. Bir araya geldik diyor, hem evladım, hem eşim, hem ben diyor. Günlerimiz o kadar tez geçti diyor, nasıl geçti bilemedim diyor. O kadar tatlı günlerimiz geçti diyor. Asla o günlerin zevk ve sefasını unutamam diyor Ümmü Seleme Hazretleri. Ve bu sırada diyor Uhud Muharebesi oldu diyor. Bedir Muharebesi oldu diyor. Bedir Muharebesi'nde diyor benim eşim de katıldı diyor. Büyük bir zaferle döndüler diyor. Bir müddet sonra Uhud Muharebesi oldu diyor. Uhud Muharebesi'ne benim eşim katıldı diyor ama orada büyük bir yara aldı diyor. O yara diyor kendisine de devam etti diyor. Yara ey olduk sandık diyor. Oysa ki yaranın üzü kapanmış. Altında çiğlik kalmış. Daha sonra yara diyor açığa çıktı diyor. Yaranın açığa çıkmasıyla diyor. Benim eşim yatağa düştü diyor. Yatağa düştü diyor. Yatakta iken yatakta iken bir müddet kaldı. Bana dedi ki diyor. Ey Ümmü Seleme. Ben Allah'ın Resulün, Resulü'nden eşittim dedi ki. Herhangi bir musibet gelir de derseniz ki o musibet netiz sonuncu olaraktan Allahümme indeki ehtesebtü musibeti hazihi Ey benim Allah'ım bu musibetin neticesini senden umuyorum Bundan daha hayırlısını ver bana diye öğretti Ben de şimdi ise bunu dua ediyorum sana da öğretiyorum Ey Ümmü Seleme dedi Kim? Abdullah kocası Ve bunun üzerine bir sabah diyor Allah'ın Resulü geldi diyor benim diyor eşimi Abdullah'ı ziyaret etti diyor. Duasını yaptı, ziyaretini yaptı. Eşikten çıkarırken benim kocam vefat etti diyor. Geri döndü diyor Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü geri döndü diyor. O mübarek elleriyle diyor benim kocamın diyor gözlerini sürdü diyor ve gözleri gözlerini kapattı diyor. Gözlerini kapattı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman diyor işte şu duayı yaptı diyor. Bakınız da güldü ne güzel dualar yapmış Allah'ın Resulü o büyük zata Allah'ım magfirli Ebi Seleme Ey benim Allah'ım Eba Seleme'nin günahını afet far derecetehu fil mukarrabin Cennet-i ala da sana Yakın olanların derecesine onlara ulaştır Vekluffu fi akibe fil gabirin Ona yegane sen kefil ol Vekfil lena ve lehu ya rabbel Ey bizim Allah'ımız Bizim ve bunun günahlarını afet وَفْسَحْرَهُ ف۪ي قَبْرِهِ Kabrini genişlet. ve لَهُ ف۪يهِ Kalbini lullandır. Kalbini nurlandır Diye dua etti diyor Allah'ın Resulü. Benim huzurumda dua etti diyor. O sırada diyor ben hatırladım diyor. Hastayken bana öğrettiydi ya. işte bir musibet gelir de o musibette sen bu dua edecek olursan Allah sana daha hayırlısını verir. Diye bana diyor öğrettiğinde diyor ben de dedim diyor Allahumme Indeki ahtesi bu musibeti ey benim Allahım, bu musibetin neticesi olurdan daha senden sen, senden iyisini istiyorum dedim diyor. Ancak şunu söylemedim diyor. Allahum maclifni hayr aminha bundan daha hayırlısını ver demedim diyor. Çünkü biliyordum ki diyor benim kocamdan hayırlı bir koca olamaz olamaz olamayacağını biliyordum diyor. Ama daha sonra bunu da söyledim diyor. Ya Rabbi bana bundan daha hayırlısını ver Dedim diyor. Bunun üzerine diyor. Sahabe-i çok üzüldü. Çok üzüldü. Hatta buna Eyyim-ül Arap diye isim verdiler. Kocasını kaybeden bir bayan. Eyyim-ül Arap, kocasını kaybeden bir bayan. Böyle bir lagat tattı sahabeler Medine'mine i Münevvere Ve çok üzüldüler bu zatın haline. Çünkü geriye kalan bir yavrusu kaldı. Bir de kendisi kaldı. Ama kendisine sahip olan Yüce Rabbil Alemin var. Bir de rahmet peygamberi onunla beraber evet değerli kardeşlerim Hazreti Ümmü Selem'e böyle yaşar iken böyle yaşar iken bu haline razı olmayan daha fazla mutlu bir hayat yaşatmak isteyen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu kendisine dümür gitti ben seninle evlenmek istiyorum dedi ey Ebu Selem'e deyince Ebu Selem'e hayır ben evlenmek istemiyorum dedi ben böyle kalacağım hayatımdan memnunum dedi bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anhu gitti Hazreti Ömer'e de aynı cevabı verdi. Ben evlenmeyeceğim dedi. Ben böyle yaşamayı tercih ediyorum. Bir yavrumla kalacağım diye buyurdu. Hal böyle devam ederken Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü Ümmü Seleme'nin böyle yaşamasını rıza göstermedi. Kendiliğinden. Allah'ın Resulü kendisi Ümmü Seleme dedi ki Ey Ümmü Seleme seninle evlenmek istiyorum dedi benimle evlenir misin deyince Ümmü Selem'e buyurdu ki Ey Allah'ın Resulü seninle evlenirim ama ben de üç tane vasıf var sıfat var bunlar senin hoşuna getmeyebilir seni üzebilir ben o zaman huzursuz olurum üzüldüğünden dolayı da belki Allah'ın gazabına layık olurum Allah beni cehennemine kor dedi ondan dolayı seninle evlenmeyi pek tecih etmiyorum Ey Allah'ın Resulü diye buyurdu peki dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o üç tane vasıf nedir, sıfat nedir özelliklerin nedir, neden dolayı itiraz ediyorsun deyince dedi ki ey Allah'ın Resulü benim, ben öyle bir kadınım ki aşırı kıskançlık var bende, çok kıskanıyorum başkaları seninle olmasını asla razı değilim gönlüm götürmez, böyle bir kıskançlık var ben dedi, acayip dedi kaldıramıyorum dedi ikincisi dedi İkincisi ey Allah'ın Resulü ben yaşlıyım dedi. Yaşlı olduğum halde dedi. Sana gene kendimi uygun görmüyorum dedi. Üçüncüsü dedi. Üçüncüsü de benim bir tane yavrum var. Bu yavrum sana ağırlık yapar dedi. Meşakkat verir dedi. Sana üzüntü veririz dedi. Hem ben hem yavrum dedi. Senin üzülmene de ben istemiyorum dedi. O zaman Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Ey Übmü Seleme. Senin kıskançlığına ben dua ederim. Allah bu kıskançlığını kaldırır Allah bu kıskançlığını kaldırır İkincisi yaşlılığına gelince zaten ben de yaşlıyım yaşımız münasip birbirine uygun oluyor uygun oluyor senin çocuğuna gelecek olursa senin çocuğun benim ailemdir benim ailemdendir benim çocuklarımdandır dolayısıyla bunda da bir sakınca yoktur deyince bunun üzerine bunun üzerine Allah'ın Resulü ile evlenmeyi kabul buyurdu Ümmü Seleme radıyallahu anha çünkü duasında dediydi ya Allahümme ehlifli hayran minhe ey benim Allah'ım beni Abdullah'dan sonra Abdullah'dan sonra bu musibetimden sonra öyle birisiyle evlendir ki daha hayırlı olsun diye duada bulunduydu Allah da bunun bu duasını kabul etti Allah da bunun duasını kabul etti evet Hazreti Ümmü Seleme sadece Sadece Seleme'nin, Seleme'nin annesi iken Ümmül Mümini'nin bütün Müslümanların annesi oldu. Bütün Müslümanların annesi oldu. Ümmü Seleme böyle bir zatıdı, böyle bir sıkıntı çekti. Habeşistan'dan Mekke'ye döndü. Mekke'den de Medine'ye döndü. Ama Medine'ye dönüşü pek kolay olmadı. Ne sıkıntılar çekti? Ne sıkıntılar çekti? Ne uğruna çekti? O kalbine yerleşmiş olduğu imanın kökünü daha fazla geliştirmek için onu yaymak için onu etrafa etrafa neşretmek için kendisini dünyada ve ahirette bir kervan sahibi değil de kervana katılayım umurur ki bu kervanın gittiği yolda ben de gidecek olursam kervanın aldığı o yüklerden ben de alırım da kıyamette o yüklerden ben de istifa ederim diyerekten o kadıncağız yılmadı, bıkmadı ve yoluna devam etti ve bunun neticesi de bunun neticesi de dünyada dünyada Allah'ın Resulü ile Allah ona Allah'ın Resulü evlenmeyi nasip eyledi. Onun için inne la Ecmen ecremen amele güzel amel yapanların mükafatlarını bizler kaybetmeyiz mükafatını veririz diyor Hazreti Allah. Dünyada da verir, ahirette de zaten onun nimeti boldur. Evet, Hazreti Ümmü Selem'e tek sade bir kişinin iken Ümmül Müminin, Müminlerin annesi oldu ve dünyasını bu şekilde mamur kıldı, münevver kıldı. Hayatını böylelikle Allah Resulü ile geçirdi. Hazreti Allah, Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini ve diğer Eshab-ı kiramların şefaatını kıyamet gününde onlara o şefaat haklarını verdiği zaman aynı şefaatlardan da Allah bizleri nasip eylesin yani. ve ahiru davani elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed